تووفيق يعاد صامي لا بالله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلى الله رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بالله العليم من الشيطان الرجيم رب بك من مزات الشياطين ويعود بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهد جد به نافلة لك عشان يبعثك ربك مقام محمودا صلَّى الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فينا الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا Ad-defaciu ajungi su e bila, xamele, ve la kuvvete illa ila, albim. Babi m-i stebara, ca uta, ila, sali, haamele, k-o xan l-ardan, Amin, Amin. Allah'ımız bizi cuma m-i m-i m Öğlenini, hepsini fazlu keremiyle ihya ederek mahşere çıktığımızda cuma günün eteğine sarılanlardan eylesin. Cumanın ehlinden olmak için tabi cuma gecesinden başlıyor. Şimdi biz daha gecesini elhamdülillah ilim meclisinde başlıyoruz elhamdülillah. Sabah namazına cemaatle kılmak lazım inşallah. Namazların en eftali cumanın sabah namazıdır. Sonra cuma namazı zaten cemaatle herkes mecburen cemaatsiz olmuyor. Böylece ikincisinden sonra uyanık olmak işte akşama doğru kabul saati var. Onu denk getirmek, yakalamak, zikir üzere olmak, gafletten uzak durmak gerekiyor. Böylece cuma ahlinden olunuyor. Ama biz bu şehir cuma gecesi sohbete gelerek herkes sizin gibi bu işlere çok düşkün değil. Siz düşkünsünüz. Maşallah Allah hırsınızı arttırsın. <Gülüyor> Ama bazı insanlar efendim işte en ufak bir meseleden yok çocuğumun doğum günü var, yok evlenme yıl dönümü, bilmem ne, fuzuli fuzuli işlerden sohbeti atlatır yani. Radyodan bile dinlemek, dinlemeyi unutuyor. Ondan sonra aa sohbet vardı değil mi bu gece falan. Yani sanki şey e, Bu işler Ankara kabiliğinde haşa. Hiç önemli değil sanki. Dinlesen de olur. Dinlemesen de olur. Bu, bu gecede işte unuttuk. Bak bir iş var. E bunu unutturan neydi? Ne kadar mühim bir işti acaba? Bunu unutturan bu sohbet, bu ilim meclisini, bu kadar ayet hadis okunuyor. Bunu unutturmak için ne ne lazım acaba? Ne kadar büyük bir iş olması lazım? Azrail Aselen mi geldi göründü yani? Zaten Azrail Aselen hadi gidiyoruz bile dese. Bir dakikalık ömrün kalsa yine ne ile ulaşacaksın? İlimle. Çünkü neden Azrail Aleyhisselam gelse dese ki bir saat ömrün kaldı bir adama dese alimler e, diyorlar ki bu adam neyle iştihal etsin? Ya yani neyle meşgul olsun? Bazıları mesela düşünsen Kur'an okusun ölene kadar Kaç yüz okuyabilir? Birkaç yüz Namaz kılsın kaç tekat kılabilir? 60 tekat kılsın dakikada bir rekattan Oruç zaten bir saatlik olmaz. Ne yapsın, ne yapsın? Büyük alimler ne diyorlar? Hemen ilimle meşgul olsun. Ya ilim meclisinde bulunsun, ya ilim okusun, ya talebelerin arasına girsin. Neden? Men ca'u'l mevtu yatlubu'l ilme li islam Kime ölüm geldiğinde onu, islamı ihya etmek, dinimizi canlandırmak için ilim tahsilinde bulursa Yani, gösteriş desinler, beğensinler için değil. Niçin ilim meclisinde bulunuyor, ilimle uğraşıyor? İslam'ı canlandırmak için. İlimsiz canlanmaz. Bu, su gibidir, sohbet su gibidir, yağmur gibidir. Mümkün değil, hiçbir şeyde, toprak ne kadar mümbit olursa olsun, susuz bitirmez yani. Bir insanda ne kadar cevher olsun, kabiliyet olsun, ilime ulaşmadan, Yani suya ulaşmadan ondan bir şey hasıl olmaz, mahsul bitmez yani. Mutlaka ilim. Kim kime ölüm geldiğinde onu ilim tahsilinde bulursa İslam'ı yaşatmak için niyet etmiş ama niyeti mühim. Ve beni ve fil cenneti. Derece O kişiyle peygamberler arasında cennette ne vardır? Tek derece oynar. Peygamberden bir derece aşağı. O da peygamber olmadığı için. E şimdi, e, bir saat kalsa ölümüne diye haber alsan, e, namaz kılsan, bu müjde var mı, o namaz kadar sevap var. Cüz okusan şu kadar, harfine şu kadar cevap, o bir saatte ne kadar harf okursan, bir harfine on hasene sene, sevap var. Ama şimdi, ölüm seni ilim tahsilinde bulursa, peygamberlerle arasında cennette bir derece fark var. Bunu hangi amel kazandırabilir ölümüne bir saat kala? Hangi amel kavuşturursan kazandırabilir? O zaman illa ilim. Ama niçün? Amel etmek için tabi ki. Niye öğreniyoruz? Niye dinliyoruz? Niye geliyoruz? Niye toplanıyoruz? Dinlediklerimizle amel edebilmek. Allah cümlemize nasip eder. Ay. Amin. Onun için yine bugün İmam Gazali Hazretleri mübarek amelden bahsediyor hep. Kaç derstir yani. Ey oğul, ey oğul nasihatler hep amelden bahsediyor. Ama amel için de ne lazım? İlim. Zaten bu mektup yazdığı, nasihat yazdığı, oğlum dediği eyyüel veletdeki zat, alim zaten. Alim olduğu için ona neye teşvik etmesi icap ediyor? Amele. E bizde olduğu zaman burada bir sıkıntı var. Nedir? Biz daha ilim safhasını da bitirmiş değiliz. O halde bizde, tabii ben hep cümleleri getirirken amelden ağrı nereye geçiştiriyorum? Mevzuyu intikal ettiriyorum. ilme. Neden? O ilmini tamamlamış adama yazmış bunu. Ee, bizim gibi ilmi nakıs olan, eksik olan adamların ilme çok vakit ayırması lazım. Ondan sonra zaruri ilimlere, itikat ve fıkıhtan, helal haramdan ve kabre girdiğinde sorulacak olanlardan ve mahşerde ahirette hesaba çekilecek olanlardan bahsediyorum. Yoksa tabi ki e, ilminde fuzul çok. Zaten geçen bir derste de ondan bahsetti. Yani sana dünya ahirette de yaramayacak ilimlerden bir fayda yok. Her ilim o işle alakalı olursa muteber olur. Yani tabii köprü yapacaksa mimar olsun. Mühendis olsun. Doktor olacaksa e, işi oysa tabii ki tıpla gitsin. Ayrı bir şey. Herkes kendi alanında ihtisas yapsın. Çünkü oradan hem helal rızkını kazanacak hem millete fayda verecek. Onu kastetmiyoruz. Ama bizim şimdi E, doktorluk yapacak belgemiz, bilgimiz yok, iktisasımız yokken e, tıp ilimleriyle uğraşmamız e, efendim nedir? Bizim hakkımızda zayiattır. Çünkü kurallarını dahi bilmeden nasıl o işin içine gireceğiz? Bir de sıkıntı veririz, milletin canını yakarız. Bunun gibi. Ama herkesin müştereken, e, üzerinde durması gereken, ve asla ihmal etmemesi gereken bir husus var. Tabip de olsa, mi'mar da olsa, mühendis de olsa, profesör de olsa, başvekil de olsa, reis cumhur da olsa, zengin olsa, fakir olsa, hasta olsa, sağlam olsa, güzel çirkin, herkesin müştergen, ehli sünnete göre itikadı tashi'h. Bu itikadı düzeltmedi mi, cehenneme odun olur. Cehenneme odun olur, hiç çaresi yok. Çünkü, اِنَّ amenu. Bütün ayet kelimelerin başında ne geçiyor? İman edenler. Sonra ve amilus salihat. Salih amel imandan sonra gelir. İman itikad demek. İtikadını düzgün yapmayan adam efendim ameli makbul olmaz ki. Mesela adam ne diyor? Diyor ki şu anda dünyada Yahudiler içerisinde Yahudi olup da kafir olmayanlar var. Nasıl bir görüş? Adam Yahudi diyor, kafir de değil diyor. Peki bu Müslüman mı? Yani Müslümana mı dönmüş yani bu adam ki? Kafir olmaması için. Şimdi iki tane şık var. <gülüyor> Rabbim Tehabun suresinde buyuruyor. Siz Yaradan Allah'tır. İçinizden ne var? Kafir var, bir de mümin var. Ha arada fetret devri olur da tebliğ ulaşmaz, o başka bir şey. Şimdi her yere tebliğ ulaştığına göre konuşuyoruz. Şimdi de e, efendim, orman kabilelerinden dünyaya irtibatsız tebliğ ulaşmamış varsa o da fetret hükmündedir. O başka bir şey. Şimdi sizi yaratan Allah'tır diyor. Kafir var, mümin var. İkiyi ayırdı mı? Ayırdı. Şimdi bu adam diyorsun ki Yahudi mi? Yahudi. Hristiyan mı? Nasrani mi? Nasrani. Bu ne demek? Müslüman değil demek. Peki buna diyorsun ki kafir de olmayan var. Bu ne demek? Ya yani Allah ikiye ayırdı. Ya kafir ya mümin diyor. O zaman o Yahudiye, Hristiyan'a ne demiş oluyorsun sen? Kafir olmadığına göre ikinci sınıfa girmesi lazım. Ne demek? Mümin demiş oluyorsun. Peki mümin olması için mümin ne demek? İnanan. E neye inanan? Ya neye inanan? Yahudiyete inandı, Nasraniyete inandı, Musa aleyhisselama inandı, İsa aleyhisselama inandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve inanmadı. Bu nasıl mümin olacak? Ondan sonra doğruluğuna inandı. Yetmez. Doğruluğuna inandıysa o doğru sözlü muhbir-i sadık ne buyuruyor? لَوْكَانَ Musa حَيْيَنْ ف۪ي زَمَن۪ي مَا وَشَعَوْا Musa bile sağ olsa şimdi bana ümmet olmaktan başka çaresi yok ve caiz değil diyor. Peygamberliğini falan bırakacak Tevrat'ını. Neshedildi. Şu anda hay olsa hayatta olsa Bana ümmet olmaktan başkası caiz değil diyor. Musa Aleyhisselam'a caiz değil. Bu Yahudi'ye nasıl caiz oluyor? İslam'a girmemek? Kendi dininden teberri etmemek? Ha, burada itikat sıkıntısı var. E ondan sonra yine, adam ne diyor? Efendim Yahudi Hristiyanlar'a cennete girecek var. O vaziyetteyken. E tamam o zamanki ümmetler Efendimiz'den önce, tamam. Hak üzere dinini yaşadıysa girer. E bu zamanda e bu zamanda da girecek var. Nasıl girecek Müslüman olmadan? Kendini bırakmadan. Adam ne diyor? Ben Muaviye'yi sevmem diyor. Gazetede, Yazısında ben Muaviye'yi sevmem. Sevmem ne demek? Sevmem. Ya sev, ne severim ne söverim. Şimdi sevmem demek karşılığında nedir? Sevmiyorsan bir şeyi ondan onu kerih görüyorsun demek. Öyle mi değil mi? Var mı öyle bir mantık? Se sevmem ama kerihte görmem. Yani sevmiyorsan kerih görüyorsun. Burada sana biz efendim şu yemeği beğeniyor musun? Şu salatayı hoş beğeniyor musun? Sormuyoruz ki. Bu sahabe ya. Ve kullu ma'ade Allahu'l-husna. Allah hepsine cenneti vaadetti ayetiyle. Sabit ve sâbikûn el ilk öne geçen Tama, ilk önce iman edenlerden değil. mândri, înleadă-te. Velea, dinete, baun, onlara tabi olanlar, maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, un maratabi, öyle azam derecede mümin el-lezina infakû min ba'de ve kâtilû hadis suresine atıfı onlar sonra infak eden Mekke fethedinden sonra e, yani Ebu Süfyan da radıyallahu anh Mekke fethedinden sonra Müslüman olmuş. Tabii ki derece bakımından bir e, yani tabii Hazreti Ömerlere nasıl yetişecek? Hazreti Osmanlara, Hazreti Ali Efendilerimize yetişebilmesi mümkün değil. Faziletleri Kur'an-ı Kerim beyan etmiş. Ama peşinden hepsine cenneti vaad etmiş. Ondan sonra ehibbu, ehibbullah lima egzûkum min ni'ami Allah sizi yediriyor, içiriyor bu kadar nimetleriyle donatıyor, kuşatıyor. Onun için Allah'a sevin. Iyilik edeni seviyorsunuz. Acı kahvenin 40 yıl hatırı var. Her şeyi yaratan, yediren, içiren sizi Allah. Allah'a sevin. Allah sevilmeden olur mu? ehibbuni, lehubbillah. Beni sevin. Niçin? Allah'a seviyorsanız beni o gönderdi size. kulinkuntum Allaha. allahe fettebiuniyizun. Allah sevdiğinizi iddia ediyorsanız, bana uyun, yuhbibkümullah, <gülüyor> Allah da sizi sevecek. Ondan sonra, bu <gülüyor> ashabi, sahabemi sevin. Bak nereden getir şimdi? Allah sizi yediriyor, içiriyor diye Allah sevin. Yani nimetlerinden. Tabi Allah Allah olduğu için sevmek lazım ama, o bir tasavvufta yüksek bir makamdır. Herkes, ya Allah Allah olduğu için seveceğim de, bana ne faydası var diyor. Ha ne faydası var işte bak yediğin yemeği veriyor, suyu veriyor, aklını çalıştırıyor, beynini, kalbini, ciğerini, tamarını, şusunu, busunu. Bunları sadece Allah yapıyor, senin elinde değil. Bak doktorların elinde değil. Bir nefes veremiyorlar adamı, yedemiyor diyorlar adamı. Ha falan düşünüyor düşünüyor. Ha Allah'ın bana çok iyiliği var, o zaman Allah'a seveyim. Çünkü insan bu kafada, mantık bu. Onun için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim anlayacağımız dilden buyuruyor. Allah sizi nimetleriyle gıdalandırıyor ya, Size bir ekmek veren seviyorsunuz ya. Allah'a sevin. Ya biraz düşük mertebe ama işte ne yapalım biz düşük şeylerde dolanıyoruz. Allah Allah olduğu için sevmek. He o zaman tabii narın da hoş, nurun da hoş diyebilmek. O zaman yahut hılat yahut kefen giyebilmek. Fark etmemek. Efendim ezası, cefası da, vefası da denk gelmek. Hatta belki de cefası daha da hoş gelmek. Çünkü nimetlerde nefsin payı var. E, hastalıkta, belada nefsi hoşlanmıyor. Sif Allah hoşlanıyor. E, kazandığı için kul imtihan oluyor, kefaret oluyor, temizlik oluyor falan. Ha, o zaman o yüksek makam bu bize göre pek değil. Biz çünkü kefen gelmesiyle, hilaf gelmesini, bir makam mertebe gelmesini bir tutamıyoruz kalbimizde. Belki dilimizden sapıtmıyoruz ama kalbimizde devamlı ibreler ileri geri oynuyor. Yani biz şimdi e, bollukla darlığı bir görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Onun için nimetleriyle sizi yediriyor, Allah'a sevin. Bize oradan giriyor damardan. İnşallah makamımız yükselmiştir. Beni sevin, e niye? Allah beni gönderdi size, Allah'a ben tanıtıyorum size, ebedi ahireti ben kazandıracağım size, şefaat ben edeceğim size, elinizden ben tutacağım sizin falan, ya bu kadar iyilikleri var. İyilikleri var, biz bugün onunla Müslüman olduk. Bütün faziletlerimiz onunla, bütün sevaplarımız, kazançlarımız, hatta dünyadaki hastalıklardan bile şifalarımız vesaire, her şeyi öğretti bize. Tıbbı nebevi, maddi manevi temizlik. Ya affedersin, ne elimizi yıkayabilirdik, ne bir yerimizi. Her tarafımız leş olur. Bir şeyden haberimiz yoktu ki. Dünyanın yoktu. Ne taharet bilen vardı, ne gusül bilen vardı. Değil mi? Ne mikrop bilen vardı, ne elini yemekten evvel yıkamak bilen vardı. Her taraf pisliğiydi. Zulümler, kölelikler, eziyetler ya benim. Ağlıklar, kavmiyetçilikler, ırkçılıklar hepsi İslam'la temizlendi. Hala da tem temizlenmiyor işte. Müslümanların içinde bile hala damarlar var. Şu ne olayım, bu ne olayım? İftikarlar var, gururlar var, ırkçılıklar var. Şuyum, buyum şu millettenim, bu millettenim. milletten. Ebilislamu labericwa Babam İslam, Atam İslam ya. adam birisi babalarını sayıyor felan oğlu, felan oğlu, felan oğlu gitmiş on atasına kadar saymış diyor. Hadis-i şerif bu. Sallallahu sen Ataları da cahiliyet devrinin adamları hepsi yavur, yani, Dinsiz. Bir tane de Müslüman yani eski ümmetlerde ama İslam ya bütün tek din İslam zaten onların da dini İslam idi. Şeriat hükümlerinde farklılık olur. İtikat aynıdır, rahmetü değişmez. İslam adı. Allah'a teslimiyet demek. O zamanki şeriat neyse ona teslim oldun, yine Müslüman aynıdır. Peki, o da saydı, Baktık ki bir babası Müslüman, ondan gerisi gavura gidiyor. O da dedi ki, dediler ki, iki kişi Musa Aleyhisselam'ın yanında oldu bu iş. Musa Aleyhisselam'ın yanında, iki kişi nesebini saydı. Soyunu sayıyor. Birisi on babasına kadar saydı. İkincisi işte kendisinden sonra bir babası var, ondan geri. Gitti. Ben dedi falan oğluyum. O o da falanın oğlu, o da falanın oğlu, o da oğlu gidiyordu. Bu baktık şimdi oradan ileri yavura gidiyor. Ne yapacağım ben yavur babadan atadan onun oğluyum demekten. Ben falanın oğluyum dedi, oradan ileri gidemedi giderken dedi ki o da İslam'ın oğlu dedi. İşte demin okuduğum Beyt'teki Selman-ı Farisi'nin sözünde olduğu gibi Atam İslam'dır, babam İslam'dır. Herkes kabilesiyle iftihar ederse Kaç kabilesindenim, temim kabilesindenim Ben de derim ki, babam İslam'dır. Ha o dedi ki ben falan ne ikinci de gitti dedi ki, o da İslam'ın oğlu'dur. Mevla Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Ey Musa, sen o on atasına kadar sayana söyle ki Bütün babaların cehennemdedir fente ashirun finnar. Sen de onların onuncusu oldun ateşin içinde. Sen öbür ikinciye söyle ki iki babasına kadar getirip İslam'a bağlayana fente fealizun fil cenneti. Onlar cennettedir, sen de cennette üçüncüler oldun. Ne işimiz var bizim ırkçılık, kabilecilik, şuculuk, buculuk? Biz İslam'la iftihar ederiz. Bunlar hep ondan sallallahu aleyhi ve sellem. Peki beni sevin. Çünkü Allah beni ise gönderdi. Bütün iyilikleri de benimle gönderdi. O zaman bütün iyiliklerin vesilesine ne kadar kıymet vermek lazım? Onsuz Allah'tan hiçbir irtibatın yoktu. Düşünsene. Peki üçüncü ne buyurdu? Sahabemi sevin. Beni sevdiğiniz için. Beni seviyorsanız. Nasıl ayet diyor Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Burada da hadis ne buyurmak istiyor? Beni seviyorsanız sahabemi sevin. Yani birçok hadis-i şerif var. Sizden biriniz uhud da altın verse, ma belege ve lâ nasîfû. Bu da Bukhari Benim sahabemin verdiği bir ölçek buğdaya, sevabına erişemez, yarımına bile erişemez. Bu Bukhari de geçiyor. Daha birçok hadis-i şeriflerde, sahabe-i kirâmın sevilmesi emrediliyor. Aleyhlerine gidilmesinden nehyediliyor. Efendim, Le'anellâme sebbe ashabi, sahabeme hakaret dene Allah lanet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melun ilan ediyor. E, Sevilmelerin lazım olduğunu buyuruyor. Ma amene bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Men ne müvekkire ashabahu. i̇mam Şibli Hazretleri, biliyorsunuz Cüneyt Bağdadi ayarındaki bir zat. İnsü şeyhi, büyük veli. Onun kelamını naklediyor İmam Rabbani Hazretleri mektubatta. Sahabesine hürmet etmeyen Rasulullah'a iman etmemiştir. Dikkat edin, iman etmemiştir diyor. Bu din bize hep o sahabeden geldi. Hazreti Muaviye'nin Bukhari'de bile kaç tane hadis rivati var? Bukhari'de bile, bütün sahih kaynaklardan hadis ravisidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemden ilk ağızdan almış. Böyle az bir insan değil. Çatipliği var Efendimiz'e, kayınbiraderliği var Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, o sonra diğer büyük halifelerin, Hz. Sıddık, hazreti Faruk, hazreti Osman'ın valiliği var, efendim bayağı işleri var. E şimdi sen, bunu ben sevemiyorum. i̇mam Rabbani'nin iki tane önemli meselesi var. Mektubat, ömrümüz mektubatla geçti çocukluğumuzdan beri. Bir tane en önemli meselesi nedir? Ekber Şah'a karşı dinlerin birleştirilmesi Bütün dinleri çorba yapma meselesi Hindistan'da çıktığı zaman o işi durduran İmam Rabbani'ydi. Ve o yüzden hapis yattı. O yüzden hapis yattı. Biraz benim de benzerlik tarafım oradan geliyor. O mesele bir. Ya, bu adam tam da Yahudi Hürrişen cennete girecek diyor. Peki İmam Rabbani ikinci en mühim meselesi ne? Sahabeye tazim. Sahabeye tazim. Ve şiayar et diye Ve özellikle tabi Muaviye radıyallahu anh, meselesindeki hassasiyeti İmam Rabbani'nin Sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir, sahabe-i kiramın hepsi hayırlıdır, hepsi faziletlidir. Onlara hakaret ve sevmem şeyi asla cahiz değildir, diye söylüyor. Hatta ne diyor? Veysel-Karani, Üveys yani, El-Karani Hazretleri ki, tabiinin en hayırlısı sahabe olamadığı için, ee, Ömer İbni Abdülaziz'in, Ömer İbni Abdülaziz ki yine sahabe değildir, Ama dört büyük halifeden sonra beşinci mertebededir. Hasan-ı Basri ki yine sahabe değildir ama tabinin en gayrlısıdır. Bunlar hakkında muaviye mi daha hayırlı, bu zatlar mı? Veysel Karani işte Hasan-ı Basri falan. Ne diyor da? Abdullah ibn Mübarek'e sordular diyor. Kendi söylemiyor. Abdullah ibn Mübarek çok büyük e, marka. El gubaru allazi dakhala anfa faras Muaviye ta ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem hayrun min 'umara ibn Abdulaziz kadha marra. Şuca bak. Muaviye radıyallahu an. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber iken bir yolda bir yerde gider iken Muaviye'nin kendisi değil, bindiği atı değil, atının burnuna giren toz bile İşte bu Abdullah İbni Mübarek gibi selefin en büyüklerinden bir zatın hüccet, delil niteliği taşıyan beyanıdır. Kaç Hasan'ı bastı eder? Kaç Veysel Karani eder? Maviye değil, atı değil atının burnuna giren toz. Ama ne zaman? Resulullah'la beraber yolda giderlerken. Çünkü o sahabe. Dikkat edeceğiz. Yezid. Yezid Allah efendim kabrine ateş doldursun. Hazreti Hüseyin'i şehit edenler mı? Kabirlerini ateş doldursun Allah. Bize ne yezikler. Ama, Muaviye dedim mi, dur. Koca Hazreti Hasan, e, isteyerek istemeyerek de olsa, halifeliği ona kendi eliyle teslim etti. E, gönüllü etti, etmedi. Ayrı dava. Ama Hazreti Muaviye fasık biri olsaydı, Müslümanlığında şüphe yok da, fasık bir Müslüman olsaydı, Koca Hazreti Hasan ölürdü de Hz Hüseyin gibi şehit olurdu da asla halifeliği vermezdi. Çünkü bu veriliyorsa peygamberin torunu bunu buna verdiyse bunun fasık biri olmadığını zaten gösteriyor. Biraz mantıklı olalım. Biraz tarih bilelim siyer bilelim. Kör körüne gitmeyelim. Şimdi İmam Rabbani'nin en hassas olduğu konu iki tane neymiş? Biri sahabe meselesi biri de dinlerin efendim birleşmesine karşı reddiye ve Müslüman olmayanın cennete giremeyeceği hususunda çile çekmiş. Eyvel velet! Ey oğul, imkan el-ilmü'l-mucerradü, eğer sade bir ilim kafi sana yeterli olsaydı ve la tahtaju ila amelin siwahu ilimden başka bir amele muhtaç olmasaydın, sade bir bilmen yetseydi o zaman lekeane elbette olurdun. İdau helmin şairin, helmi müstağfirin, helmin tâibin, zâi'an Bilafa ide Allah-u Teala'nın her gece seherde ve buyurmuş olduğu nidalar faydasız boşuna olurdu. Ne demek? Her gece izâ idâ mezzâsulü zülle illa ahiru gecenin e, ikisi geçip son üçte biri kalanda yani imsaktan birkaç saat evvel Gece çok kısa olursa, bir sunteți, evvel, că uzun olursa birkaç sunteți, de gidiyor 3'te bir că sunteți, știți că sunteți, știți că sunteți, știți că sunteți, știți că sunteți, știți că sunteți, știți că sunteți, știți că sunteți, știți că kaldığı zaman, Rabbimizin tecellisi en yakın sunteți, birinci kat semadan başlar. Çok yakından yağıyor tecelli. Yani tamamen altındaki nura olsun diye. Ne buyurur efe i hel mi var-mı bir şey isteyen, vereyim. Hel-mi-tâibîn, var-mı tevbe eden, kabul edeyim. Çünkü gündüz bu kadar günah işledim, tevbe lazım. hel mi var-mı bağışlanmak isteyen, mağfire dedi. Şimdi, sen de biliyorsun ki, bu hadisi biliyorsun mu? Biliyorsun. Ramazan'a küllale her gece var bu. Biliyorsunuz Berat Gecesi falan ne diyoruz Kadir Gecesi akşamdan başlıyor bun이다. Akşam ezanında. Sahir geceler son üçte biri kalanda başlıyor. Peki sen bunu biliyor musun? Biliyorsun. Bu bilmen ne oldu şimdi? İlim oldu. Fakat ne yaptın? Yattın. Ne oldu? İmsak attı. Sen hala yataktasın. Yani teheccüt namazına kalkmadın. Zikir yapmadın. Şimdi ilmin var mı bu husustaki bu fazilet var mı? Mevla ediyor var mı? isteyen vereceğim var mı? Tevbe eden kapıyı açtım diyor. Aracı koymuyorum, elçi koymuyorum. Direkt benden isteyin. Buyurduğu zaman. Bunu biliyor muydun? Biliyorsun. Kalktın mı? Amel ettin mi? Etmedin. E şimdi diyor, ilim yetseydi bunu bilmen yetseydi Mevla isteyen yok mu? Tevbe eden yok mu? Bu ne demektir? İstemek, dua etmek, amel. Tevbe... E, estağfurullah, zikir, dua, amel. E o zaman bunlar ne olurdu? Faydasız, boş olurdu. Mevla, boşuna mı buyuruyor, isteyen var mı? Ya. Onun için amelsiz maksat hasıl olmaz. Ve ruvi'ye rivat ounduğu zere, enne cemaaten anis sahabeti S-a mai creat amdambir, gemad. Dozvanul la tali, aleim, egi marin. Hei, pe aleim, egi marin, du josul egi marin. Nete-mi agu egi marin. Eh? Dozvanul la tali, Allah, rezasa, aleim, sahaben nu zeal ne diolar. Rosa Aleyhi aleim, alihi. Rosa Sahbi diyorlar mı demiyorlar mi Ehl-i beytini salevat okuyorlar, sahabe-i salevat sahabeye rıza yok He Allah, ne nasipçiz adamlar Allah'ın rızası onlar üzerine olsun, aleyhim Onlar üzerine Yine bizim, onlar üzerine de yetmedi, ne diyor bir daha i̇şte Hz. muaviye şunu bunu çıkarırlar, talha -i i falan Istisna ederler diye Hepsinin, bir tane istisna yok sahabe onlar Zekâru bahsettiler Abdullah İbn Abbas'ın Abdullah İbn Ömer'a. Burada bir hadiminin nüskasında İbn Abbas diye geçiyor hadiminin kitabında ama bu yanlıştır. Yani belki başka hata olabilir bir Arapçada falan. Olabilir insan hatası da olur. Ne kadar alim olsan kaçabilir. Yani Abdullah İbn Ömer hakkındadır bu hadis Buhari'de. Abdullah İbn Ömer'den bahsettiler. Radiyallahu Teala anhuma. Allah onlardan ikisinden razı olsun. Ne demek? Babası Ömer, kendisi Abdullah ibn Ömer, babasından da kendisinden. kiramın fıkıhçılarının büyüklerinden ve dört Abdullah'ın, dört Abdullah, Abdullah Abadilay Erba var, Abadilay Selase var. Yani üç Abdullah da olsa, üç Abdullah'ın biri de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Mesud, değil mi? Dört olursa Abdullah ibn Amr, İbni Az. Ama üçü tabii bu üçü on en kuvvetliler. Dediler ya işte şöyle fıkıh biliyor böyle maşallah. Hazreti Ömer Ömeroğlu çok muazzamdı Abdullah bin Ömer. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem e, bunu duyunca buyurdular. E, Kale buyurdu ki "Ni'me'r raculu." Ne güzel adamdır Abdullah. Abdullah ne güzel kuldur. Abdullah ne güzel adamdır. Ya bizim hakkımızda şöyle bir yarısı zerresi olsa bunun biz ne makama çıkarız ya Abdullah ne güzel adamdır buyurdu iş bitti yalnız peşine ilave etti levkâne minelli. ah bir de gece teheccüd namazı kılsa. onu kılmadığını da biliyor evinde ne yaptığını biliyor yoksa o gelip de ben teheccüd kılmıyorum ya Rasulullah demedi hoş Resûlullah'ın burada bildiği de çıkıyor Mevla bildiriyor ya tabi Abdullah bin Ömer yaşında genciydi o zamanlar Sonra fıkıhta ilimde de zirveydi, onu duyduktan sonra da <gülüyor> ebediyen, gece namazı farz değil, ama ebediyen tabi terk etmez ayrı da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in her yaptığını yapardı, sünnete onun kadar uyan yoktu. Yolda giderken Mekke-Medine arası iniyordu oradan, atından işte gidiyordu bir ağacın altına, orada oturuyordu biraz, duruyordu, oturuyordu böyle, kaza acet gibi böyle bir hal. Sonra geliyordu, Allah Allah, bir şey yok kaptes bozmadı, bir şey yok. Ne yaptınız sorsalar, ee diyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada abdest bozmuştu da onun gibi bir, e, onun hali gibi orada biraz durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsa e, bir yerde geliyordu böyle orada gülüyordu falan. Niye güldünüz efendim? Resulullah burada gülmüştü falan. Her şey onun kadar mümkün değil. Tetebbaat, sünnete ittiba'da Abdullah bin Ömer'den ilerisi yok, sahabede yok. Nerede namaz kılmış? mekke Medine arası. Hangi durakta durmuş? Hangi yolda durmuş? Hangi yerde kılmış? İzni çok takip eder. E şimdi, İmam Gazali ne buyuruyor? İlim yetseydi Abdullah bin Ömer'den büyük alim, yok. Ama Resulullah ne ekledik? Ah bir de gece namazı kılsaydı. Demek ki amel de ilave lazım. Amelsiz ilim, yani faydasız. <gülüyor> Sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem. ma Gecenin son yarısında, son 1 birinde imsaka yakın artık. imsaktan sonra nafile namaz kılınmaz. Ancak sabahın sünneti kılınır. İmsakadan ne kıldın kıldın. 2 rekat bile kılabilse bütün dünya ve içindekiler onun olmaktan daha hayırlıdır o kardeş biz Müslümanız nasıl iş bizim ya? Sabah namazına kalkmıyor ki adam. Sen de diyorsun Hoca Efendi teheccüde kalk. Adam sabah namazına kalk. Teheccüde kalksa bütün dünya ve içindekiler onun olmaktan daha hayırlı. Yüz bin lira için ne yaparsın? Yüz takla atarım Hoca mil Yüz milyar trilyon Türk parası da karıştı ya. Şimdi eski para yeni para. Dolardan konuşalım. Milyar DOLAR! Şimdi Türk parası bir trilyon diyorsun, eski hesap mı diyor, yeni hesap mı? Eski hesapsa pek para etmiyor bir trilyon. Yeni hesapsa çok fena bir şey oluyor herhalde. Sıfır sıfır sıfır gidiyor, şey bitti. Sayfanın satırı bitiyor sıfırlarda. Peki... Bütün dünya ve içindekiler kaç para eder? Bak dün haberlerde şey gösteriyor, bir tane... Taş satmışlar, taş şey. Elmas mı? Dedi? Pırlanta bir şey. Esas değeri 61 milyon dolarmış da vergisi dergisi bilmem neyse 80 milyon dolar vermiş herif. 80 milyon dolar. Şu kadar taş da şu kadar ekranda da gözükmüyor. <gülüyor> o dünyanın neresinde? Bir Afrika'nın bir dağının dibinin beş para etmeyen üstünde hayvanların işediği bilmem ne ettiği bir şeyin altından çıkıyor. Madenler nereden çıkıyor? Hep de Afrika tarafında çıkıyor, ne gitmesi Amerika'da bir şey yok mu ya? Hep kötüler Afrika'dakileri soyuyorlar. Madenler orada. Kurban olduğumu Allah'ım. Onlar da açlıktan ölmesin diye oraya da onları koydu herhalde. İşi düşsün bu gavurların onlara diye, onlar da onları soyup sonra çevirdiler. Hem gavur ettiler, hem fakir ettiler, hem hasta ettiler. Şimdi bir taş 80 milyon dolar. Şu kadar. Bir tablo, resim çizmiş benim Bilmem ne kadar siteline satıldı, tüp parası ediyor, katır trilyon. Ne var bu resimde? Gel önüne düşün, hindi gibi bir şey anlayamazsın ki o resim ne demek istiyor. Hiçbir şey belli değil. Adam diyor yağlı boyada, bilmem ne, üstad diyor. Ulan ne üstad, vallahi rastgele çala kalem yapsam, yani ondan iyi yaparım. Zaten öbürü de bir romancı var ya, roman yazıp duruyor, Nobel ödülü almış falan. O da milyon satmış, 10 milyon satmış ulan diyor. Ne anlıyorsun bundan diyor. Zaten sırrı orada diyor, anlaşılamaması diyor. <gülüyor> Kimsenin bir şey anladı yok. Para para para para. Bir de yalandan uydurmuşlar ki en çok satan şey. Ulan ne 3000 5000 kitap basıyoruz, on bin bile basamıyoruz, kitap 5000 kitapta kalıyoruz. 5000 Nerede bizim millet okumuyor ki? Okumuyor bir şey. Uyduruyorlar, beni Adıma haber yapmışlar serseriler. Ama esas adamlar hakikaten milyonlar satıyor milyon şeyleri. Bir tane dünyaya yarayan bir şey de yok. Bırak ahireti. Dünyaya yarayan bir faydalı bilim de yok. Yani bir insan bir şey bir okur da belki ayağını taştan kurtarır. O da yok. Şimdi bir taşa veriyorsun milyon dolarlar. Bir boya tabloya dünya bütün dünya kaç para eder? Hiç bunu düşünmedik ya. Dünyanın hepsini bir satılığa Dünya kimsenin değil ki satılığa çıkaramıyor. Dolayısıyla tabii. Allah'ın. E şimdi dünya kaç para eder? Hakikaten bunu bir Amerika bunu bir inceleyelim. Bunu bir siz bir internette yazın. Ha dünyaya bir fiyat belirleyin. Belki almaya gelir, bir uzaydan biri gelir, alır belki bir şey. Dünya kaç para eder? Yani bu hiç konuşulmadı bugüne kadar. Bunu gündeme getiriyorum. Ben başlatıyorum açık arttırmaya. Dünya kaç para eder? Öyle şimdi bunun. Bir taşı 30 milyon dolar et. Bunun bütün madenini koyun. Alttaki rezervleri de. Öyle ya şimdi, Allah'ın adam belki işletecek, altın hepsini üstüne çıkartacak. Alttaki rezervleri de koyun. Öyle ya şimdi, üstünden çok daha altta var rezerv. Petrol kaç para eder. Görmüyor musun, Türkiye sallanıyor benzine bir kuruşlam geldiği zamana Bütün petrol altta. Efendim, bütün madenini, altınunu, pırlantasını, elmasını, zümrüdünü, yakutunu, safirini... Hep bütün taştan, hepsini... Bu dünya kaç para eder? Sen kaç paralıksın, kaç paraya tavsın? Kaç paralık yani bir şey verirse sana yeter diyorsun, razı olursun. Bizim millet ucuzcuyuz, ufak ufak şeylere kanaat ederler. Ama dünyada biraz gözleri açıktır. Bütün dünya kaç para eder. İçindekilerle beraber, bunun senin olduğunu düşün. Senin oldu, sana verilecek ya, düşün, sana veriliyor ya. Buna ne yapmazsın sen? Yani gece mesela, bir 10 dakika namaz kıl, iki rekat... Beş dakikada da kılınır iki rekat, namaz kıl da bunu verelim deseler. Sen ne dersin? Ne iki rekatı ya? Ne 500 yüz rekat, ne 5 milyon, alnımı secdeden kaldırmam. Ama ondan sonra hepsini falan vermeyin ya. Bizim köyü verseniz bana yeter Bizim köy, kaç hane ya? Bir hava atayım şöyle akrabalara falan. Onun derdi işte köydeki meralar, hayvanlar onlar lan Ufakçı yani. Ya diyor, bütün dünya ve mafiha, senin olmaktan sağ. Bu ahirete göre bu hesap konuşuluyor. Çünkü bu iki rekat sana nerede yer kazandırıyor? Ağırı. He? Orada şimdi bina başlamış. Metrekaresi 17 bin dolar. Şimdi ya, şeyler var, proje var devam. metresi 20 bin dolar. Öyle bir yer var, boğazın üstüne yapmışlar, metresi 100 bin dolar. Görüyor musun? Le, ve leqabu qavsi ahedikun fil cennet Hayrun mine d-dunyahu maafiyat Sizin birinizin cennette bir kamış Bir kamçılık yeri olsa Buhari hadisi, buhari Bir kamçı koyacak yeri olsa Vallahi dünya ve içindekilerden hayırlı Çünkü hepsi fani, orası baki Oraya kaç milyon dolara verirler acaba? Bir karış yeri Metresi 17 bin dolar mış Beş para etmez, çok ucuz Param 17 bin dolar Metresi, neymiş metrece Bir kariyer bütün dünyayı versen vermiyorlar. Var mı öyle yerin? Ona bakacaksın. Le nasifu ala Bir cennet hatununun başındaki yaşmağı başörtüsü. Hayrun minet dünya mafiya. Hep Sahih Bukhari, Müslim hadisleri. Dünya ve içinde ne varsa. Allah Allah. Cennet elinden birinin bileziği sarksa, bileziği sarksa güneş söner diyor. Allah hadis-i şerif. Güneş söner diyor. Bütün güneş müneş söner. Sanki güneş tutuldu. Hava kararır. O parladığı için güneş söner. Bir bilezik. Abdes azaları buraya kadar dizecekler. Abdes alınan bütün yerlerimize bilezik takacaklar. Erkekler de bilezik takacak cennette. Cennet dünyaya benzemez. Değişik bir şey. Çünkü dünyada altın bilezik takarsan efendim erkekler altın kullanırsa falan bir de kadın gibi böyle takıp takıştırırsa Sultan Süleyman ne dediği gibi dedi, anana bir şey bırakmamışsın dedi. Öyle her şeyi takıştırırsan burana kadar, o zaman biraz affedersin ayol mayol derler yani adama senden. Ne için derler senden. Değil mi? Aa, o zaman iş karışır. Ama cennette takarlarsa hormonların bozulma tehlikesi var mı? Yok ama dünyada hormon çabuk bozulur. İpek giymeyeceksin diyor, altın takmayacaksın diyor erkek. Neden? Sen erkeklik hormonuna çok uygun şeyler Değil. Ama sen tabii benim hormonum sağlam falan diye gitme. Bu helal var, haram var. Ona bak sen şimdi. Tıppa göre konuşmuyoruz. Biz hadise göre konuş. Bir başörtü dünyamı, bir bilezik dünya ve mafi adam. Birçok hadis-i hadis şerifte var. Bu, bu hususta çok hadis-i şerif var. Cennetin hayırlılığı hakkında. E şimdi iki rekat namazda neyi kazandırıyor? Cennette köşk. E cennette köşk değil, bir karış bile ne oldu dünya ve mafiada? Hayırlı oldu. Velevlâ neşukkâ alâ ümmetîyle feraztû mâ aleyhîm. Ümmetime zorluk çıkaracağımdan korkmasaydım iki rekat gece namazını farz kılacaktım. Ama aynı hadis şeyde de var. Misva'ı farz kılacaktım. Ümmetim zor olur. Her dakika misvak bulamayabilir. Abdest olmaz, namaz olmaz. Misvakta da var yani. Ümmetime Zor ol, olacağından korkmasaydım her seriyeyle cihada gidecektim ama işte her seriyeyle gitmek farz olmasın herkese diye. Evet. Yine hadis-i şerif cami-us sahirde geçiyor. Rek'atâni fi cevfî leyl yükeffirânil hatâya. rekat gece ortasında kimsenin bilmediği vakitte kılarsa bütün günahları siler süpürürler. Şimdi bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Abdullah bin Ömer'i radıyallahu anh'u ettiler öyledir maşallah deyip durmadı. Dedi öyledir ne güzeldir ama peşine bir ne yaptı? Bir de gece namazından namazı olsa ilave yaptı. İşte o ilave hepimize tabi sonradan o gece sonra, şimdi gider dersiniz ki Abdullah bin Ömer teheccüd kılmıyormuş. Böyle de bir cinsler var içinizde. Böyle bir şey yok. O vakit söylen, sonradan hiç bırakmadı. Ama işte bak sahabenin en büyüklerinden de tecavüz kılmadan da olunabiliyormuş. Ya ne müçtehitsin sen ya. Aleyhine zorla zorla çıkart. Müçtehit demek yani son gayretilikçe edip ayet hadisler fetva çıkaran, sen de bu zorlama şeyler çıkaran manasında müçtehitsin. Böyle iş yapmadık. Raca'tun <gülüyor> min alimin billah hayrun min el fira'atin min cahilin billah. Allah'a bilenin, ilim de demiyor bak, Allah'ı bilenin, bir de manevi ilim de var bu tasavvuf, Allah'a bilenin bir rekatı, Allah'a bilmeyenin bin rekatından hayırlıdır. Orada bir rekat kılar, Efendi Hazretleri gibi bizat. zat, Benim gibi de yanında bin rekat kılsa, Allah'ı bilenin bir rekatı, bilmeyenin bin rekatından hayırlıdır. Rekat-i min alimin Alimin kıldığı bir rekat, alim olmayanın, cahilin kıldığı yetmiş rekattan faziletlidir. Yine iş ne, yani nereye geliyor? Yine ilme geliyor. Amel çok değerli ama alimin ameli, ilimle olan amelin yanına yetişilmiyor. Ve <gülüyor> kâle sallallahu te'ala aleyhi ve sellem de racil Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabından bir adama vasiyet etmiş ve buyurmuştur ki ya fulân, Ey falan kişi, la tüksirin nevme leyli. sakın gece çok uyuma. Gece uykuyu çok yapma. Yani tabii ki, üç saat, eftal bir uykudur, Beş edem de anda var, ama sabah namazını kaçıracaksan, o vakit o uyku ne olur? Haram olur. Teheccüdü kaçıracaksan haram olmaz. Ama sabahı kaçıracaksan, o uyku o saatte haram olur. Ya yorganın ateş olur. Çok uyuma. Feynle ketraten bir geceliğin çok uyumak. Hoca ben ben de hoca ben çok az uyuyorum. Birkaç saat uykum var. Pent ediyorum ana maşallah falan. Meğer film izliyormuş. Ulan sen uyu uyu. Uykuyla calda uyu. Sen uyanma seni uyanık durman bela ya. Anca uzap zıp zıp zıp o kanaldan bu kanala cehennemin kanallarını dolaşıyorsun ya. Cehennem vadilerinde dolaşıyorsun. Ben de az uyurum demesin mi? Ben de zaten namaz kılıyor. Gece hiç uyuyamıyorum diyor böyle sakin sakin filmler, diziler seyrediyor. <gülüyor> la havle ve la Gece çok uyumak, yani ibadetsiz. Yede'u sahibehu fakiren yevmel kıyamet. Kıyamet günü kişiyi ne yapar? Ahirette fakir yapar. Herkes zengin çıkar, sen eli cebi boş çıkarsın. Yazık. Yazık ahirette fakir olma. Evet, Taharatul Kulub isimli kitapta zikrediliyor. Evet, Seher vakti, uykuyla geçirip, ömründen değerli vaktini zain edenlere şaşılır. Neden? Kar satan adama benzer diyor. yani müşteriye ulaşana kadar malın malzemenin hepsi yolda. Erir gider ondan sonra onun için nasıl ki o adama acımak lazım e, ...bu adama da acımak lazım ki... ...vakitlerini tembellikle zayi eder... ...ana sermayesine... ...ana sermayesi kar. <gülüyor> Bütün sermayeyi kara yüklemiş. <gülüyor> Yahu bu eriyor zaten durduğu yerde. Nasıl olacak? Şimdi bir şeyler çıkarttılar erimeyen buzlar. Misket gibi böyle tuman çıkıyor falan. O Bu eski zamanı söylüyor yani. <gülüyor> Yolda eriyenleri söylüyor. Yani bu sermayeyi kediye yüklemiş derler. Sermayeyi kara yüklemiş. Yani... Ben bunu satacağım buna kadar duracak bir güneş çıktı hepsi gitti ya. Ne yapacaksın? Tembel olan yani gece namazını satıyor. Ee, gece ibadeti satıyor. Niye? Bir e, dakika uykuya, bir saat uykuya, fazla yemeye, fazla içmeye. Mevla'nın fırsatlarını kaçırıyor. Evet, vallahi diyor Evliyaullah'tan bir zat seher vakti, tevbe-i istiğfar ve namaz ve zikir ve münacatın lezzet ve halavetinden elde ettiğim tadı, bir saniyesinin manevi lezzetini, Karun'un Nuh Aleyhisselam'ın ömründe malik olduğu her şeye karşı o lezzeti saniyeyi satacak olsam, aldanmış biri olurum. Aldanmış biri olurum. Çünkü, Allah dostlarının öyle lezzetleri var. Yani manevi lezzetler. Bir teheccüd namazında adama bir tat gelir. Bir tarikat dersinde adama bir feyiz gelir. Yani bana her dakika gelen giden bir adam değilim. Çok geldi gittim yok. Ama tatmışım. Yani o lezzetlerden tatmışım. Ha, de devam ediyor mu? Devam her zaman devam etmez. Zaten çok da devam etse kıymeti de bilinmez. O bazen de kabız hali olur, inkıbaz olur, tutukluk olur. Ama tatmışım. O lezzetleri tatmışım. Vallahi o anda bütün dünyayı verseler almayacak. Lezzeti ben tatmış biriyim. Teheccüdde de tatmışım, tarikatta da tatmışım. Yani o haller oldu. Size de olmuştur. Size de olmuştur. Bir feyiz bir şey gelir dese, dünyayı önüne sersen, gözünü açıp bakmazsın vallahi. Çünkü o feyiz başka bir şey. Mevla'dan geliyor. Tabii ki daim olmuyor, kaim olmuyor. Günahlarımız olursa, yani bazı günahlarda insanı, E, mahrum ediyor. Efendim haram lokma mahrum, şüpheli bir şey yersin. Gidersin adamın birinin evinde misafir olursun. Belki rızkı karışıktır, bir şeydir falan. Bunlar sıkıntı tabi. Veya bir insana e, hor hakir bakarsın. Yani en büyük evliya olsan sevri hazretleri ya. Süfyanı sevri hazretleri. Yedi aydır teheccüde kalkamadım diyor. Yedi aydır. Mahrum oldum diyor. Dediler efendi hazretleri, koca süfyanı sevri ya, o dediler. Ya efendim sizin ne şeyiniz olabilir? Yahu dedi, bir adam ağlıyordu dedi. Ben de dedi içimden geçirdim ki dedi, bu da riya yapıyor herhalde, murayimidir diye dedi. Ondan be biliyorum dedi yani. Sen niye benim kulumun yaptığı harekete mana veriyorsun, sana ne? Al bakalım şey bak, yedi aydır teheccüde kalkamıyorum diyor bir günah yüzünden. Bizim böyle günahımız ne kadar var? Biz yataktan kalkamayız <gülüyor> bu Allah Allah'a Hiç ebedi yatabiliriz. Biz nasıl kalkacağız ya? önüne gelene bir kulüp takıyoruz. Bu işler böyle. Bir evliyaullahtan biri 20 sene diyor ihtilam olmadım. Yani rüyada hiçbir şey görmedim. Kötü bir şey hiç rüyamda 20 sene 30 sene kalkmaz. Mekke'ye girdim tam diyor efendim yatsı namazının cemaatını kaçırdım o gece ihtilam oldum diyor. Yani bir cema namazı kaçırmıyor. cemaatı kaçırmış. Koca evliya olsa şeytan rüyasını karıştırdı ya. Yani bu işler ince meseleler. Bir ummadığın yerden bir delik açılabilir. Çok dikkatli olacağız. Bu işin ben bu işin çaresini biraz buldum. Nerede buldum? Tevazu. Herkesi kendinden yüksek görüp kendini en aşağı bilen adamı çok delik deşik etmiyorlar yani. Biraz havalananın balonunu indiriyorlar yani. Ben böyle gördüm. Bu işte bu kadar senelik tecrübem var. Yani az bir tecrübe değil 40 sene hemen hemen. Çünkü ömürler kısa, Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşamıyoruz yani, zaten 40 sene bayağı bir şey yani. Tamamen merkezindeydim yani. Tamamen merkezi. Her takımını gördüm yani. Gez dünyayı, görüş malayı demiş yani biliyor musun? Konya'yı dememiş. Gez dünyayı, görüş malayı yani. Ben orada büyüdüm. Ha şimdi bakıyorum, e tabii ki her şeyin bir pazarı var. Ben rahmetli dedem de, sirkeci de, saatçiymiş. Menderes falan rahmetli ziyaretine gelmiş şey falan. Oğlum derdi, ben sirkeci de büyüdüm derdi yani. E şimdi, ben de ne demem lazım? Ben hiç büyüdüm yani şimdi? Sirkeci de öbür pazarı anlarsın, burada da öbür çarşıyı anlarsın. Burada çarşı kurulmuş. Gelmeyen evliya yoktu yani. Ersin, alimi, evliyası, maskarası, cahili, her sınıfı var. E gördüm. Ama bu işin çaresi, ne hacılık, ne hocalık, ne ilim, ne Benlik verdim mi adamı batırıyor Mevla. Yani herkes benden iyi diyeceksin. Hızır Efendi rahmetli o makamdaydı ya. Büyük şehidimiz. O makamdaydı. Eller buğday biz saman derdi ya. Eller buğday biz saman. Derdi. Biz biz hiçbir şeyimiz yoklar. Herkes iyi biz kötü derdi ya. Eller яхшы biz yaman derdi. Yavan mı derdi işte. Böyle sözleri var Farsça. Osmanlıca kelimelerle. Tabii bunlar Farsça sözlerin, evliya Allah'ın sözlerinin tercümesiydi. Fakat onlarla mesele lafını yapmak değil içine sindirmişti yani. Onun için efendi hazretiyle buyurmuş ya, ''Hızır bize köprü oldu.'' Yani Hızır bize köprü oldu. Birisi içinde demiş ki, duyduğuma göre ''perde oldu bize.'' demiş yani mesela. O da önemli biri ama ona ''perde'' demiş yani. ''Niye Hızır efendi için köprü?'' diyor. ''Çünkü tevazu.'' ''Men tevazu allah, refahullah.'' Allah için alçarsan Allah seni yüksek ede. Yani benim namazım şundan iyi bir... Şu niye böyle yapıyor, şunun... Tipi şöyle, şunun namazı ver, şunun ilmi yok, şunun ameli bozuk, şu şu, yaa başver. Kendi günahlarından başkasına uğraşma vakit bulamayacaksın. Böylece, efendim, lezzetler bulacaksınız. İnşallah, daha çok faziletler edeceğiz. Allah hayırlı uzun ömür versin. Allahın bereketli ömürler versin. Allah'ım gece namazlarına kuvvet versin. Allah'ım bize yardım etsin. Allah'ın bizi fazluluk önemiyle bu feyizlerle, bu sohbetlerin bereketleriyle, okunan ahat hadislerin bereketleriyle Allah'ın bizi vakti geldiğinde, en sevdiği vakitlerde uyandırsın. Kaldırsın. Kıldırsın. İhlas versin. Kabul nasip etsin. Mübarek cuma gecesinde. Bu gece herhalde bir iki rekat kılarsınız. En az yani. En az iki rekat kılarsınız. Efendim. Ama Allah'ım adet olarak devam etmeyi Eftolluamale, edvem muhammikal, edvem muhammikal. Baza ghegea l-erdei, juzdega tkuljana, herghegea kuldha, enfasi l-et label, azdosa, da kevam luolander. Bujurdu muhammet mustafa, sallallahu ala laut, alayu Amin, Subhana rubi la lina alayu s-alaam, hamdulla rubi la lina alimini, os-salat, tu as محمد علی الله علیه و سلم نعوذ بك من النار الله نسألک الجنة رضاك بالجنة ونعوذ بك من النار الله نسألک الجنة وما قرب إليا من قول من ونعوذ بك من النار وما قرب إليا من قول اللهم ما قضيت لنا من قضى فجعل عقبته ربنا رحمة لنا من رشدا نورنا واغفر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 Belaları defa eyle ya rabbi Hayırları irsal eyle ya rabbi Çoluk çocukları ıslah ile ya rabbi. Ne hayırlı Muratları varsa bütün kardeşlerimize i'ta eyle ya rabbi Ya rabbi umduklarınıza ne, hal, ne emin eyle Ölünceye kadar ya rabbi, gece namazına kaldır bizi Sabah namazına kaldır bizi Tembellikten koru bizi Allah'ım nefsimizin şerrinden muhafaza eyle bizi Allah'ım bize kuvvet ver ya rabbi. Zikrine karşı şükrüne karşı Güzel ibadetine karşı yardım eyle bize ya rabbi. Sen yardım etmesen bir Allah diyemeyiz, bir Subhanallah diyemeyiz. Zikirden lezzet aldır bize, Allah. namazdan zevk aldır bize. Allah. Dünyanın bütün zevklerinden ileri geçir ya Rabbi. Allah. Ya Rabbi ölene kadar secdeden ayırma bizi Allah. ya Rabbi. Allah. Vefat edenlere rahmet eyle kabullen nurek. Bizlere de ya Rabbi iman selameti, husnü gâtim eyle, çene kapamak nasip eyle. Allah. Ve kabire senin huzuruna intikal ettiğimizde o yalnız vahşet yurdunda sen bize eniş ve yoldaş eyle ya Rabbi mücezatını Kur'an'ını salih amellerimizi Cuma gecelerimizi şu meclislerimizi şu ibadetlerimizi şu aminlerimizi, davatımızı kabrimizde mutlaka bize yolda şeyle ya Rabbi, Amin.